Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Mü'min Suresi 1-85. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56-57. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Sure adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak Galip ve her şeyi hakkıyla bilen günahı bağışlayan tevbeyi kabul eden azabı şiddetli olan hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması, seni aldatmasın. Zamanı gelince, onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da, peygamberlerini yalanladı. Her ümmet, Peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip, yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin, kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler, Rablerine hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kaplamıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir. Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Ey Rabbimiz! Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? derler. Onlara denilir ki, bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaati çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince, ona da inandınız. Artık hüküm, o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine delalet eden alametleri gösteren, ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de, dini yalnız Allah'a haskılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için, emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar, kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca, Allah buyurur ki, Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah gözlerin hain bakışını da göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur. Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur, azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Veziri Haman'a ve Karun'a gönderdik de, onlar ''Bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir.'' dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de, onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın, dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de, o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut, bu yerde, ülkede, sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum, dedi. Musa, şüphesiz ben, hesap gününe inanmadığından, kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım, dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam, orada dedi ki, siz bir adamı sırf, Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde Mısır'da İsrailoğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışımı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı firavun size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. İnanan o kimse ey kavmim! Doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ağat ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o oh bağrışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buzu nefreti artırır. Nefretle karşılanırlar. İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun, vezirine dedi ki, Ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de, çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi, ve doğru yoldan alı konuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. Firavun yüksek bir kule yaptırarak çıkıp oradan Hazreti Musa'nın Rabbini gözetlemek ve öyle bir şey görmediğini söyleyip onu ve inananlarını yalanlamak, böylece yeni inanacakları da engellemek istiyordu. Sonraki ayet onun çabalarının boş olduğunu ve anlamsızlığını ortaya koyar. O imanlı adam dedi ki: Ey kavmim bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu hal ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe Mankörlüe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz ben de sizi o çok üstün çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır şüphesiz dönüşümüz Allah'adır Hareketlerinde haddi aşanlar ...ateş ehlinin... ...ta kendileridir. Put, Allah'a karşılık önde tutulan... ...bağlılık gösterilen... ...veya tapılan her şey olabilir. Bunu yapanlara da putperest... ...veya müşrik denilir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben... ...işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah... ...kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu o imana davet eden adamı onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi boğulup gittiler onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir kıyametin koptuğu günde firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun Denilir. O vakit, ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan, Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, ''Doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?'' derler. Büyüklük taslayan güç ve yetki sahibi olanlar da, ''Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah, kullar arasında kat'i hükmü verdi.'' diyecekler. O ateşte olanlar, bu kez de cehennemin bekçilerine, ''Ne olur Rabbinize yalvarın da, hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin.'' derler. Bekçiler onlara, ''Size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?'' derler. ''Evet, geldi.'' diye cevap verirler. Bekçiler de ''O halde kendiniz Allah'a yalvarın.'' derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz, peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikiliciği günde... Elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet vardır ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve tevratı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu. Onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Peygamberlerin istiğfarı konusunda daima zemp kelimesi kullanılır. Bunun manası açıkça bir günah ve isyan değildir. Ancak bu bir yanılma, bir gaflet ve ihmaldir. Aynı zamanda bütün ümmete bırakılan bir sünnettir ki hem dille hem de fiile yapılır. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki Asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, ''Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir.'' Ayet-i Kerime'de duanın kulluk için ne kadar önemli olduğu ifade edilmektedir. Esasen dua etmek, insanın tamamen Rabbine yönelmesi, onun dışındaki her şeyden uzaklaşması demektir. Rabbimiz yanında da ancak dua ve ibadetle değer kazanırız. Nitekim sevgili Peygamberimiz, dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? Bu ayeti kerimede bir uyarı vardır ki, o da ...Rabbin ancak Allah olmasıdır. Çünkü Rab, Allah olmazsa... ...Ona karşılık yüceltilen, sevilen... ...ve kendisine bağlanılan Rab olur. İşte Allah'ın ayetlerini... ...kasten inkar etmekte olanlar... ...inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak... ...bir karargah, ...göğü de üstünüze bina yapan... ...size şekil veren... ...şeklinizi de güzelleştiren... Size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle, sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kolluk etmem, bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben, alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi atanız Adem'i topraktan, sonra Ayrı ayrı sizi bir menideki sipermadan sonra alakadan yaratan sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran sonra yiğitlik çağınıza eresiniz sonra da ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatan odur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadeye kadar uzatılır. Allah bunları Düşünesiniz diye yapmaktadır. Alakadan kasıt rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğudur. Yaşatan ve öldüren odur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, o da olu verir. Rasulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda sonra Ateşte yakılacaklar. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun olsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden Öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman, kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre verdi. ''Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik.'' dediler. Çünkü onlar Allah'tan başkalarını yüceltip Allah yerine onlara bağlanıyorlar, hayat tarzlarını Allah'ın gönderdiği kurallara göre değil, sevip bağlandıklarının kurallarına ve bilgilerine göre tertip ve tanzim ediyorlardı. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman, Son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Mümin Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dip notlar Fatih Özku.